Evet sevgili Hayal Tacileri dinleyicileri yeni bir programla daha karşınızdayız. Ben Zeynep Özler ve programa birlikte hazırlayıp sunduğum arkadaşım Mahir Ilgaz. Merhaba. Stüdyoda ise iktisadi Kalkınma Vakfı uzmanlarından İlke Toygül ile birlikteyiz bugün. Hoş geldin İlke. Hoş bulduk merhaba. Evet, bugün 2009 yılının son programı olması sebebiyle e, önce 2009 yılı Türkiye-AB ilişkilerinden açısından nasıl geçti kısa bir değerlendirme yapacağız. Ve ardından 2010 yılına ilişkin öngörülerimizi ve beklentilerimizi sıralayacağız. E, hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Nasıl bir yıl oldu Türkiye-AB ilişkileri açısından 2009 2009'daki temel e, gelişmelere bakarsak herhalde bir tam zamanlı baş müzakereci atanmasını e, en başta sıralamamız gerekir. Onun arkasından iki başlık açtık. Mahir geçen hafta ayrıntılarıyla bahsetti çevre başlığının açılmasının e, sonuçlarından. Böylelikle hem vergilendirme hem çevre başlığını açarak açtığımız başlık sayısını 12'ye çıkarmış olduk. Zaten fazla açılacak bir başlık da kalmadı değil mi Mahir? Evet, e, şu anda gelinen durumda e, Türkiye'nin Gümrük Birliği'nden doğan yük, yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle sekiz başlık e, açılamıyor zaten. Hı hı. E, buna ek olarak e, Fransa Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin e, görüşülmesini kesinlikle engellediği dört başlık var. E, geçtiğimiz haftalarda yine e, Güney Kıbrıs e, Rum yönetiminin engellediği şarkı oydu, altı başlık e, oldu. Dolayısıyla elimizde aslında... <gülüyor> Müzakereler tamamlandıktan sonra açılan kurumlar ve diğer başlıklarını hı hı. saymazsak 3 başlık kalıyor benim hesap etmeme göre. yanlış olabilirim tabii bakmak lazım. Hı hı. Ee, gay burada resmi olmayan mutabakat gibi bir şey vardı işte. Her dönem başkanlığı 2 başlık açıyordu. Şimdi başlık sayısı azalınca bu 1'e düştü Biri geçtiğimiz düştü. sene. Evet. Aslında kaplumbağazıyla ilerliyor diyebiliriz müzakereler. Evet. Evet herhalde burada e, gelişmeler 2009 yılı gelişmeleri konusunda söylememiz gereken nemiş biri de bu açılım konuşmaları. Değişik konularda hem Kıbrıs konusundaki müzakerelerin süreci hem Ermenistan. Hı hı. Şimdi Kıbrıs'ta e, müzakereleri çeşitli programlarda da ele almıştık. Bir mış gibi yapma durumu var aslında. E, i̇ki lider arasındaki bilmem kaçıncı tur müzakereler tüm hızıyla sürüyor. Ama bir e, henüz e, çözüm üretmekten uzak sanıyorum müzakerelerin gidişatı. 45-46. tur oldu yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> e, e, şöyle yani orada tabii e, durumu biraz daha karmaşık hale getiren e, bazı kaygılar var. işte Talat'ın e, Nisan'da yapılacak seçimlerde seçilmesinin beklenmemesi, siyasi irade eksikliği Kıbrıs'ta şu andaki Türk tarafında mevcut e, Hükümetteki çözüme yönelik siyasi irade eksikliği ee, bir hem baskı olarak görülüyordu. İşte Nisan gelmeden sorunu halledelim. Ama o baskı biraz geri tepti gibi görüyoruz şu günlerde. Yani e, pek olumlu gitmiyor anladığımız kadarıyla. Evet öte yandan zirve kararı önemliydi. Zirveden bir yaptırım kararı çıkmamıştı. Hı hı. Ee, ancak bir sene sonraya kadar yani bir sene kadar ötelenmişti sorun ve ivedilikle bir çözüm bulunması çaresi yapılmıştı. Ee, peki Ermenistan? Ermenistan konusundaki açılım Avrupa Birliği çevrelerinde çok olumlu karşılandı. Ancak protokollerin iki ülkenin de meclisinden henüz onaylanamaması, bu onay sürecinin 2009'da tamamlanamaması açıkçası kafada soru işaretleri doğuruyor. Ee, öte yandan demokratik açılım. Zaten demokratik açılım dedik mi orada ne yorum yapacağımızı değil AB çevreleri, Türkiye'deki çevreler bile henüz e, bilemiyor. Çünkü... Bu noktada Ergenekon davasının süreci ayrı bir noktada. Kürt açılımı konusu ayrı bir noktada. Dolayısıyla ondaki gelişmeleri de biz merakla bekliyoruz diyebiliriz herhalde. Evet yani şu an geçtiğimiz programlardan birinde bundan birkaç önce Eylül ayında sanıyorum bu demokratik açılım konusu ilk gündeme geldiğinde konuklarımızdan biri Leyla Tunçelçin. Evet. Türkiye eğer bu girdiği yoldan geri dönerse çok kötü sonuçlara gidebilir gibi bir yorumda bulunmuştu. Hı <Gülüyor> hı. Ee, i̇nşallah bugün yaşadığımız sadece bir duraklamadır, e, geçici bir yoldan sapmadır, geri dönüş değildir diye umuyoruz biz de. Evet, aynı şekilde. Bir anlamda açılımlar yılı oldu. Evet ama bu açılımların arkası gelecek mi? <gülüyor> ee, iyi yönetilecek mi? Bunu belki de 2010 yılında yaşayıp göreceğiz. Ee, onun dışında çok yönlü politika hamleleri vardı. Ee, AB'yi dışlamadan belki de yapılması gerektiğini vurgulamıştık. Bu stratejik değişikliğinin rota kayması vesaire tartışmaları varmış, vardı. Evet. Bununla evet. ilgili olarak bazı yorumlar yapıldı. Çevre başlığının açılması öncesinde açılması sırasında hükümetler arası konferansa biz 3 bakan ve 80 kişilik işlerle evet. yaparak evet. bir, bir <gülüyor> anlamda irade belirtmiş olduk. Böyle de söyleniyor. İnşallah öyledir tabii ki. Ve çevreyle ilgili ilgisi hemen her konuda <gülüyor> görüş beyanıcı değil mi? O bir önemli bir pra ...platform olarak evet. görüldü herhalde. Evet. Davutoğlu'nun vize Tabii çıkısı. ama işte o mesajları alacak e, heyet, AB heyeti o mesajları alacak şekilde oluşturulmamıştı. E, o yüzden... Dolayısıyla mesaj kime gitti, gitti mi, gitti mi <gülüyor> gitmedi mi soruyoruz. Bilemiyoruz. Şey. Belki bu noktada vize konusunu da biraz açmak yerinde olabilir. Çünkü Sayın Davutoğlu o hükümetler arası konferansta vize konusunda çok e, net bir mesaj verdi kendine göre. Ne diyorsun Zeynep bu konuda? Evet vizesiz Avrupa hayali Türk vatandaşları için şu aşamada da uzak gibi gözüküyor herhalde. Sırbistan, Karadağ, Makedonya e, ucuz uçak biletlerine e, koşmuş <gülüyor> <gülüyor> bu üç ülkenin vatandaşları turizm şirketleri açıklamalar yapıyor. E, Türk vatandaşları hala konsolosluk ve aracı kurum önünde beklemeye devam bir süre daha öyle evet. gözüküyor. Evet bir iletişim stratejisi belki de yeni bir e, yani müzakereler başladıktan e, neredeyse dört yıl sonra bir e, iletişim stratejisi belirlenme çabası vardı. Ama olumlu bir e, adım olarak bunu e, görüyorum ben genel olarak e, ve bu konuda belki de ilk projeler ilk somut projelerde 2010 yılı içerisinde şekillenecek e, AB'yi hem içte Türk kamuoyuna hem de dışarıda AB'ye daha doğru e, anlatmak için belki de önemli bir adım. Ee, ya Öyle değerlendirilir tabii ama e, bir gerekliliği yerine getirmek olarak da yapılıyor olabilir. Öyleyse hiçbir sonuç vermez. Ben mesela şeyle karşılaştırıyorum bunu İstanbul 2010 girişiminin geldiği noktayla karşılaştırıyorum ve pek çok umut vermiyor bana. Evet açıkçası. 2010 gerçekten. Evet. Pekala e, Avrupa Birliği'ne dönüp baktığımızda. Geçtiğimiz 6 ay içerisinde malum aslında bir anlamda AB bir içe kapanma dönemi geçirdi. Bir yandan ekonomik krizle boğuştu. Diğer yandan kendi kurumsal kimliğini tanımlamak adına Lisbon Antlaşması'nın onay sürecine çevrilmişti gözler. Ve önemli kurumsal değişiklikler oldu Avrupa Parlamentosu seçimleri gibi. ikinci Baroza döneminin başlaması gibi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet aslında 2009 yılı Avrupa Birliği'nin kendi senin de söylediğin gibi kurumsal değişim e, sürecini de içinde barındırdı. Önce Haziran ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleri... ...arkasından e, Komisyon Başkanı Barroso'nun ikinci dönem için yeniden seçilmesi... ...ve kendi yeni ekibini kurması, onun arkasından e, geleceğe yönelik stratejiler hazırlaması... ...bunları kamuoyuna açıklaması, Lidlon Anlaşması'nın onaylanması süreci sonrası AB'ye ilk kez bir başkan seçilmesi... Bir e, yüksek temsilci atanması bu süreçte bu iki görev tanımının e, ne derece Avrupa Birliği'ni temsil edeceği nasıl karakterlerden seçilmesi gerektiği Avrupa Birliği'nin küresel güç olma çabaları çerçevesinde bu e, kişilerin nasıl bir rol oynayacağı tartışmaları 2009 yılında Avrupa Birliği gündemini çok ciddi meşgul Avrupa etti. Avrupa Birliği'nin küresel güç olma çabaları mı var? Evet var. <gülüyor> Şimdi burada ben e, bir kısa gireyim sözle, <gülüyor> müsaadenizle. <gülüyor> Tabii e, Yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi Avrupa Birliği'ni değerlendirirken... E, ...gerek Türkiye'de gerek AB bunu kendisi için yapıyor yani. Şimdi bak ben, ben de yaptım mesela AB dedim direkt. AB'yi böyle e, yekpare bir bütün Hı. olarak e, değerlendiriyoruz. Homojen bir blok gibi evet, İşte Böyle mi? değerlendirdiğimiz zaman Avrupa Birliği'nin küresel güç olması... E, ...vesaire gibi söylemler, e, böyle laflar sarf etmek de son derece kolay hale geliyor. Halbuki e, bunun böyle olmadığının bir tezahürünü de Kopenhag'da gördük. Öncesinde bir ortak pozisyon belirlenmiş olmasına rağmen kendisi için önemli bir küresel liderlik fırsatı olmasına rağmen AB e, örneğin iklim değişikliği alanında e, liderlik fırsatını kaçırmış oldu Kopenhag'da. Çünkü orada ortak bir duruş tutum sergileyemediler. AB'ye bütün değil bunu unutmayalım. E, Avrupa Birliği'nin kendisini unutmasın diye dileyelim. <gülüyor> Tabii bu konu çok haklısın. Özellikle Kopenhag bunu... Bize net bir şekilde gösterdi ama birazdan daha detaylı konuşacağız. İspanya dönem başkanlığının e, dört büyük önceliğinden biri de bu AB'nin küresel güç haline gelmesi. Hem bu yeni başkanlık postu hem yüksek temsilcilik postu hem de dönem başkanlıkların artık üçlü bir sisteme geçeceğiz. Birazdan detaylı konuşacağımız gibi. Bu postların tamamını kendi bünyesinde toplayıp e, gerçekten bir küresel güç olma yolunda adım atma hedefini koyuyor en azından. İspanya'nın dönem başkanlığı hedeflerinden. Evet, dönem başkanlığı Hı. hedeflerinden biri. Abi evet, bu konuda e, aslında iyi oldu bu konuyu açtığım. <gülüyor> benim de e, benim için de kanayan yaralardan biridir bu Avrupa Birliği. <gülüyor> Çünkü Avrupa Birliği hani nevi şahsına münhasır bir yapı diyoruz. <gülüyor> ee, böyle yapıların mevcut uluslararası sistemde ...nasıl küresel güç olacağı çok belli değil. Çünkü askeri bir gücü yok mesela Avrupa Birliği'nin şu anda. Hani savunma politikaları veya dış işleri politikaları alanında ortak pozisyon... ...27 üye bir birlik geliştiremiyor. Farklı çakışan çıkarlar, çıkarlar var Çıkarlar var evet. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin işte bazı akademisyenler, teorisyenler işte... Ee, ...sivil bir güç, işte normatif bir güç, dönüştürücü bir güç... ...veya hatta uygarlaştırıcı tırnak içinde kullanıyorum... Ee, ...bir güç olduğu yönünde böyle yorumlar yapıp AB'ye böyle yakıştırmalar yapıyorlar. Ee, ben bunları açıkçası çok da gerçekçi değerlendirmiyorum. Yani bizim AB'ye yapıştırmaya çalıştığımız etiketler bunların hepsi gibi geliyor bana. Ee, unutmayalım demin de dediğim gibi yekpar bir bütün değil, e, henüz de olamadı... Şu gelinen aşamada Avrupa Birliği'nin eğer e, bir güç projeksiyonu yapacaksa e, case by case yani e, mümferit olaylar, olaylar üzerinden gidiyor. Lazım. İstikrarlı veya tutarlı bir e, politikası, küresel bir aktör güç olmak için henüz oluşturabildiğini düşünmüyorum. Ben bu noktada bu 2009 değerlendirmeleri bölümünü kapatmadan bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Avrupa Parlamentosu da yeni bir seçim süreci yaşadı. Biz Ege Sadık Kalkınma Vakfı olarak Türk sivil toplumunu Avrupa parlamenterleri ile daha iyi diyalog kurabilmeleri fırsatını tanımak için bir proje yürütüyoruz şu anda. Aslen Brüksel temsilciliğimiz tarafından koordine edilen bu proje, Avrupa parlamenterleri ile Türk sivil toplum temsilcilerini öncelikle Brüksel'de bir toplantıda bir araya getirmeyi, arkasından da parlamenterleri Türkiye'ye davet etmeyi e, içeren iki aşamalı bir proje. Bu projenin e, yeni roundu da diyeyim ikinci çünkü ikinci ayağı artık bu projenin ikinci ayağı da önümüzdeki günlerde Brüksel'de yapılacak. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Pekala bu projeden de bahsetmiş olduk. Şimdi önce kısa bir şarkı molası verelim. Ardından değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Müzik Sevda dipsiz bir kör kuyu, düşersen bir daha çıkamasın zaman ak akıp ak geçiyor. Evet, Jülide Özçelik'ten kendinle kalırsın isimli parçayı dinledik. AB ile ilişkiler açısından da son derece manidar oldu bizim açımızda. Evet, söz e, tekrar sende İlke. E, sanıyorum e, İsveç sona eren İsveç dönem başkanlığı ve başlayan e, İspanya dönem başkanlığı ile ilgili konuşacaksın. Evet, önce 2009'un ikinci yarısında görevi devralan İsveç başkanlığının bir değerlendirmesini yapmak gerekirse bu programın ilk yarısında bahsettiğimiz AB'nin içinde bulunduğu kurumsal e, krizleri yönetmede çok başarılı olduklarını iddia ediyorlar İsveçliler. Açıkçası e, iklim değişikliği konusu ve Kopenhag'daki AB'nin ortak tutum sergileyemediğini göz önünde bulundurursak bu liderliğin e, ne kadar başarılı olduğunu da tartışabiliriz diye düşünüyorum. E, i̇klim değişikliği ekonomik krizin yönetilmesi onun dışında Lizbon anlaşmasının tabii yürürlüğe girmesi dolayısıyla bahsettiğimiz tüm yeni postların hem başkanın hem yüksek temsilcinin bu dönem başkanlığında Lizbon açısından belki de haklılar, değil mi? Yani son Çünkü derece kapsamlı. Evet, evet. Çok karmaşıktı ve evet. krizler bitmek bilmedi. Hı -hı. İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Almanya şeklinde yani orada bir ara buluculuk, diplomatik e, rol oynadıkları söylenebilir. Evet. Hı -hı. Zaten Çek Cumhurbaşkanı Lizbon'u en sonunda biz imzalatık diye e, kendi web sitelerinde de yazmışlar. <gülüyor> Onun dışında Stockholm Programının e, yürürlüğe girmesi ve özellikle geliş, e, genişleme konusundaki çabalarını. ...çabalarının altını çiziyor İsveç dönem başkanlığı. Stockholm programı araya gireyim. Adalet, özgürlük, güvenlik alanındaki çerçeve program niteliğinde. O da önemli yani bir önümüzdeki hı hı. beş yılın çerçevesini oluşturacak. Aynı şekilde bu arabulucu rollerini Hırvatistan'la... ...Slovenya arasındaki sorunların çözülmesinde de aslında... ...kullandı İsveç dönem başkanlığı. Böylelikle Hırvatistan müzakerelerinde çok ciddi rol katetti... Onun dışında Türkiye ile açtıkları tek başlık çevre başlığından bahsettik O da aslında zaten. önemli değerlendirilebilir yani çevre başlığı çok kapsamlı başlık olması açısından. Belki de aslında çok haksız değiller yani e, o, de, başarılı değerlendirebilir Kopenhag olmasaydı <gülüyor> <gülüyor> Yani kısaca e, var olan krizleri iyi yönetmekle gurur duyuyor. Şu an İsveçliler ve dönem başkanlığını İspanya'ya devrediyorlar. İspanya'ya geçiyor. Farklı bir sisteme geçiliyor. Çünkü Lizbon evet. Antlaşması 1 Aralık'ta yürürlüğe girdi. Üçlü başkanlık sistemi olacak. İspanya, Belçika ve Macaristan. Üçü evet. ortak program yayınlanacak. İspanya bizim dost, müttefik dediğimiz ülkelerden biri. O iyiyle başlayan ülkeler diyoruz <gülüyor> kendi aramızda. İspanya da onlardan biri. Peki somut öncelikleri neler İspanya'nın ve özellikle Türkiye özelinde ne gibi öngörüler bekleyebiliriz biz. Aslında önce şunu vurgulamak lazım. İspanya 1986'dan beri birlikte yer aldığı için artık eski ülkelerden biri diyebiliriz. Bu dönem başkanlığı görevini dördüncü kez üstlenişi. Bundan önceki seferlerinde de e, kendi açılarından başarılı işler yaptıkları söylenebilirler, söylenebilir. Bu sefer farklı olarak e, dediğimiz gibi üçlü başkanlık sisteminin ilk halkası. Dolayısıyla hem Belçika'la hem Macaristan'la ortak program yayınladılar. Nasıl işleyecek bu üçlü başkanlık sistemi? E, yani bu Lizbon'un getirdiği önemli yeniliklerden bir tanesi o ve ben hakikaten merak ediyorum. Ben de bilmiyorum nasıl işleyeceğini. Çok kısaca bahsedebilir miyiz bunu? Bunun aslında amacı tutarlı. AB'nin daha tutarlı bir politikasının hmm. olması. Yani bir dönem başkanının 6 ayda ben bunları yaptım ve görevi başka birine devrediyorum demek yerine daha uzun vadeli kalıcı sonuçlar almaya yönelik ortak programın ve ortak hmm. sorumluluğun bir anlamda üstlenmesi. 3 üç ülke nincesi. hazırlıyor. Yani. Evet. 3 ülke beraber belirliyor öncelikleri. Yani şu anda ortaya koyulmuş İspanya, Belçika ve Macaristan'ın dönem başkanlıklarını beraber içeren ortak bir program var. Yani sadece altı ay için değil bu bir buçuk senede bir buçuk neler sene yapılacağı yok. ve sürekliliğin nasıl sağlanacağını içeren bir program var ortada. Peki Lisbon Antlaşması için bir aralıkta yürürlüğe girdik dedik ama e, somut anlamda ne değiştirecek birlik için bunu herhalde İspanya dönem başkanlığında göreceğiz. Evet zaten İspanya dönem başkanlığının ilk önceliği Lisbon Antlaşması'nın uygulanması. Bu Sapatero'nun e, ve Moratinos'un açıklamalarına da baktığımızda İspanya Başbakanı ve Dışişleri Bakanlığı'nın en önemli görevlerini bu Lisbon Anlaşması'nın ve yeni ortaya çıkan görev tanımlarının iyice oturtulması ve birlik için işleyişinde nasıl bir yol kat edeceğini gösterecek olması açısından çok önemli. Dolayısıyla ilk öncelik olarak bunu koymuş durumdalar. Hmm. İkinci öncelik ise ekonomik iyileşme mesajının verilmesi. Çünkü Avrupa Birliği başta vatandaşların gözündeki işsizlik kaygısı sebebiyetiyle ciddi anlamda bir kriz yaşadı. Bu ekonomik krizden çıkıldığını... Ve önümüzdeki dönemlerde daha somut uygulanabilir adımlar atılarak bu tip, bu tip bir dönemin tekrar yaşanmayacağını Hı -hı. göstermek amacıyla çok ciddi önlemler alınmasını öngörüyor İspanya dönem başkanlığı. Dolayısıyla ikinci... Çok, Önceliğine de bunu söyleyebiliriz. Çok kısaca ne gibi önlemler bunlar örneğin? Bundan e, Lisbon stratejisi dediğimiz ve açıkçası şu ana hmm. kadar da çok... E, 2010'da nereye zaten hedef dahil Lisbon için 2010'du. Evet. 10'du. Evet. Şimdi Hedefi. artık post 2010 Lisbon stratejisi var. Hatta adı Madrid stratejisi mi olsun diye de konuşuluyor çevrelerde. Evet, AB Lis bu konuda çok başarılı Lisbon zaten. 2 Aynı 2 veya stratejisi. Lisbon Plus. Evet. <gülüyor> evet i̇sim değiştirip... <gülüyor> Dolayısıyla yeni sürdürülebilir istihdam ve eğitim üzerinde duruyor aslında daha çok İspanya dönem başkanlığı. Dolayısıyla bu konuda da önemli adımlar atacağını düşünüyoruz. Biraz önce söylediğimiz ve açıkçası Mahir'den eleştiri gelen küresel güç olma konusu mevzubahis İspanya dönem başkanlığında. Bu konuyla ilgili birçok zirve planı yapıyor. Belki İspanya açısından önemli olarak söylenebilecek Akdeniz için birlik. Konusunda, Haziran'da Barcelona'da gündeme alınmış durumda. Hmm. Belki Çünkü o konuda Aktiniz adım atabilir. Akdeniz birlik denilen e, girişim de aslında Barcelona süreci altına evet. e, entegre edilmiştir. Öncelikle edilmişti. Barcelona süreci diye başlayan, daha sonra o şekilde devam eden. Dolayısıyla İspanya'nın belki bu, kav, bu birliğin daha net oturtulması ve amaçlarının ve yapabileceklerinin ortaya konması açısından bir rolü olabilir. Haziran'daki zirvede göreceğiz. Dördüncü öncelik olarak da Avrupa Birliği vatandaşlarının... Yaşam şartlarının güvenlik koşullarının iyileştirilmesi ve vatandaşlar için adımlar atılması konulmuş durumda İspanya dönem Biraz muğlak bir hedef gibi geldi evet, bana. Evet biraz muğlak bir hedef ama daha çok bu vatandaşlar için girişim. ...dediğimiz Lisbon hı hı. Anlaşması'nda da yer alan girişimin daha içinin doldurulup ortaya konması hedefleniyor. Yani bu herhalde demokrasi açığının vesairenin evet. giderilmesi amacı var burada yine. Aynı şekilde yani vatandaşların sesinin daha çok duyulması ve bu e, Brüksel'de oturan elitler anlayışındansa... ...Avrupa Birliği'ni yönetenler Avrupa'nın vatandaşlarıdır. ...kavramının oturtulması yönünde çabalar... ...çaba sarf edeceklerini açıklıyorlar. Bakalım, her dönem başkanında zaten dönem yazarlar başkan, mutlaka. Evet. Evet. Bunu belki kapatmadan bir şey daha söyleyebilirim. İktisadi Kalkınma Vakfı olarak... ...bizim de bu konuda düzenlediğimiz bir proje var. Zaten bu projenin iki ayağını... ...daha önceden Türkiye'de gerçekleştirmiştik. Şimdi dönem başkanlığında... ...Madrid'de... ...İnstitüto Elcano ile beraber düzenlediğimiz, düzenleyecek olduğumuz Nisan ayında bir uluslararası üst düzey konferans var. Bu noktada biz de dönem başkanlığı konusunu söylemek istediklerimizi Madrid'de söyleyeceğiz Türkiye diyorum. Türkiye'nin birlik süreci de sanıyorum ele alınacak. Tabii. Genişlemede farklı bir öngörü var mı? Yani işte müzakereler sürecek dışında. Açıkçası genişleme cümlesi benim pek hoşuma gitmedi. Ee, Türkiye'de Türkiye ile müzakereler büyük bir iyi niyetle sürdürülecektir. Üzerine düşenleri yaptığı müddetçe gibi hmm. bir e, ifade kullanılmış normal açıkçası. Normal aslında üzerine düşenleri. Tabii ya. ki. <gülüyor> tabii ki çok normal ama yani İspanya dost ülke diye onlardan da üzerimize düşenleri yapmadan her zaman olduğu gibi çok farklı bir mucize yaratmalarını eee uzulan başlıkları açmalarını ya da çok ciddi bir yol kat etmelerini beklememiz ne yazık ki mümkün değil diyebilirim. E tabii ki normal bu. Evet aslında İspanya dönem başkanlığının önceliklerine baktığımız zaman belki de tek somut önceliğin Lizbon Anlaşması'nın uygulanması, uygulanması konusunda evet. öne çıktığını görüyoruz. Diğerlerinin evet. daha muğlak, daha çok niyet belirtme veya dilek şeklinde yer aldığını dilek, görüyoruz. Dilek, temenni, irade beyanı ne evet. dersek diyelim artık. <gülüyor> Ama asıl sanıyorum AB'nin önümüzdeki yıllarda en önemli önceliği Lizbon Anlaşması nasıl uygulanacağı konusunda olacak. Evet kesinlikle. O zaman programımızın sonuna geliyoruz. Ben öncelikle İlke'den hem programımıza katıldığı için teşekkür edeyim. Ve evet 2010 yılı için belki bir cümleyle ne gibi bir beklentisi var? Bizim aslında herhalde bu ortak beklentimiz 2010 yılı AB yılı olsun diyoruz. Evet. Ben de sizlere çok teşekkür ben... ederim. İyi ...çok seviyorum bunu, <gülüyor> <gülüyor> Evet, 2010 yılı AB yılı mı olacak... ...yoksa yine kayıp bir yıl mı olacak... ...onu 2010 yılında... ...yine hayal tacirlerinde devam edeceğiz, paylaşacağız sizlerle. Bizim belki de Mahir ve askerde olan <gülüyor> Can Mindek'le beraber 2009 yılının bizim açımızdan önemi Hayal Tacileri Programı'yla Açık Radyo Camiası'na katılmak oldu. Evet. 2010 yılında da sizlerle. Çok keyifli bir yıl diliyorum. Kendi adıma, tüm dinleyicilerimize teşekkür herkese. Teşekkür ederiz katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Davet için iyi yıllar diliyorum herkese. İyi yıllar.